الحمد لله الذي لهذا الله الله الله وعلا لي صاحب يسلم. أعوذ بالله الله لا تطعم من قلبه عن ذكرنا واتبع وكان صدق الله العظيم اللهم من العظيم بارك لنا الحمد لله رب العالمين الله الحي القيوم حصلتكم بالحج القيوم الذي لا نجم أبدا ودفع بلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم امام غازي حضراتكم ...geçen son kalan bu dersin, geçen hafta demiyorum... ...son derste... ...şeyh bulan, şeyh bulmak zordur... mürşid Kamil'in sıfatları... ...evvelki derslerde sayılmıştır... ...ama bu zatı bulan... ...ona hürmet etsin... ...zahire ve batına... ...zahire dışla... ...dışıyla hürmet etsin... ...burayı anlatmıştım... ...mücadele etmesin... ...onu bir hata gibi görse de yaptığı işi... ...belki benim bilmediğim bir fetvası var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 Ben öyle hedefsiz adam gördüm efendinin sarığını aldı taktı kendi kafasına. Ben çok hedefsizler gördüm. Zaten bu edebi nereden öğrendin demişler, edepsizlerden edepsizliklerden öğrendim. Demişler. Efendiye hizmet ediyordu bir antika biri. Şimdi antika oldu ha. biraz. Hala da durur. Efendi cüppesiz orada. diyor, cüppe yok? diyor, efendi cüppesini giy. Ya şeklini cüppesi giyin. Yani efendinin başından almadı sarığını da orada sarığın duruyor kenarda fazla. E sen Şeyh Efendi'nin sarığını alıp nasıl takıyorsun ya? Edeb ya! böyle var. Eee yani nafile namazı bile diyor yanında kılma diyor, geç arkalarda kıl yani, kendin başına kıl. Şeyh Efendi'nin yanında durma. Eee nafile namazlar onun zorunda. yani böyle hani zaruret olur, başka tabii yer yoktur, başka temiz yer yoktur, mecbur orada kılıyorsun, sünneti öyle son sünneti kılıyorsun. O ayrı bir şey ama müsait yer varsa geri geç. Ondan sonra şey Efendi'ne emrettiyse, gücünün yettiği kadar, takatın yettiği kadar. Amel nasıl evliya almışlar bu zatlar? En büyük Allameycan var, Halid-i Bağdadi gibi zat. Gidiyor Abdullah de Elevi'ye hem de manen gönderiliyor, hem de o da onu karşılattırıyor. O öyle olduğu halde, kaç zaman tuvalet temizlettiriyor. Dünyanın en büyük halimi o zaman Halid-i Zülcenayi, zahir ilimde. Ama tuvaletler temizlettiriliyor. Bu tasavvuf böyle bir olur. Enaniyetle ben hocayım, ben şeyhimden daha alimim, daha iyi Kur'an okuyorum, falan falan Bunlar senin üstünlüğünün sebebi midir yani Allah'ın dilde? Takva dedi O zaman ne bilesin? Madem ona mürşit diye inksap ettin, o zatın senden faziletli olduğunu itikat ettin. O zaman ona göre amel et, ona göre davran. Bazı veriler, yani kendileri seyit oldukları için, şeyh efendilerine gittikleri zaman, e,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 Seyit değilken Seyit'im diye uyduruyor ya. Vardı bir tane şuradan eski. Değil mi? Bayağı bir işler karıştırdı yani. Sonra Erbakan Hoca'nın hükümetini ondan devirdiler işte. Adam Seyit'im diyor. Şeyh'im dedi yetmedi. Sonra Seyit, Hadi şey diyelim çalıştın şeyh oldun. Seyit nasıl olacaksın ya? Anana babana bağlı. Allah Allah. Adam Seyit değilken Seyit'im diye atladı ya.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 Şimdi bir adam gelir, şey Efendi ona hizmet eder. Veya bir adam gelir, ona para verir. Senin ne işinden geçer ki? Ulan senelerdir bu şey hizmet ediyor Evde ki, çoluk çocuk aç mıdır, açık mıdır bir kuruş sormadı ya. Adam ancak hayırlar geliyor, cekatlar geliyor. O da dağıtıyor herkese, bir bize vermedi. İşte orada ne oldu senin? 50 senelik hizmetin. Gitti. Öyle mi? İtiraz etmeyeceksin. Kime verdi, sana ne?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 E bütün hizmet buna düşüyor. Adı da Ahmet imiş. Yani Alaaddin ve Hazretlerinden naklen bunu anlatırlar. E sonra şey efendiye demiş ki efendi hazretleri ya o gider ki doluyor taşıyor. Bize bir gelen yok ya, Sifta yok. Biz hak üzere değil miyiz? Evladım sana ne ya? Sen bana itikad ettin mi? Ettin. E derslerimizi yapıyoruz, zikirlerimizi yapıyoruz. Gelen olursa buyursun. Gelmeyin de. zorla mı getireceğiz? Başımıza iş aramayalım ya, ibadetimizle meşguluz şurada. O ne olur dua, ne olur dua, artık mübarek de işte. Neyse. Dur dedi, ben dedi madem çok yıkman kardeş çok istiyorsun, ben dedi dolduralım bu tekiyi madem. Nasıl yapacağız? Ondan sonra gitti işte şeyde e, çarşıda, pazarda bütün milletin gördüğü bir yerde kuş mu ne vardı, böyle bir kuş aldı. Ondan sonra küçük kuş kafasını koparttı böyle Oo falan, Hızır Aleyhisselam'ın Çocuğun kafasını kopartması gibi, Kur'an-ı Kerim'de bile geçer. Koparttı kafasını, ondan sonra o adam ne yapıyorsun ya benim malım falan. Ondan sonra öbürü şöyle oldu, Böyle ki, pazar toplandı bütün. Ondan sonra Bismillah dedi, yapıştırdı. Allah'ın iziyle tabi bunlar. Mucize de Allah yaratan Allah, keramette de yaratan Allah. İsa Aleyhisselam yaratabilir mi? Yaratamaz. Ama İsa Aleyhisselam ne yapıyordu? Çamurdan kuş sureti yapıyordu, fıt diyordu. Şimdi, Ya, mucize olabilen her şeyi keramet olması da eli sünnete göre caiz midir? Cayidir. Çünkü her iki halde de yaratan ancak Allah. Allah, ın Allah, ın Allah, ın. Allah ın. Velisine de verir, nebişine de verir. Ama nebi de mucize şarttır. Çünkü milleti inandırmak için göstermesi lazım. Velide keramet şart Değil. değildir. Bunların böyle anlamak lazım. Bütün milletin o de... Ahmed'in şeyhi kuşu kafasını yapıştırdı ya.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 Evladım yani üfledi de yapıştırdı ya kuşu. Bir üfrükle gelen bir bilmem neden giderdi. Gönülden bağlanacak, kalben hürmet edecek, saygı katte olacak. Yoksa en ufak şeyden gaz çıktı, adam kaçtı gitti. Ya belki başkasından gaz geldi canım, mi geldi? Hemen gaz çıkarttı zannetti. Anladın?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 keşif eder ve bir de suratına da vurur gece ne yaptığını sabah helader efendi o mukaddesallahu ondaki keşif acayip bir keşif anlattım size Halit de değil hanımı da efendi babanın helader efendi çok sevdiği bir valiydi efendi hazretleri ziyaretlerine bile gittik kapılarına kadar bandırmadan Ya.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 Bizim yanlışlarımız var. Çoluk çocuk ben 5 yaşından yedi yaşından çok deli derişler yapmıştuk çocuğum da. Ama şimdi her şey böyle olur mu? Olmaz. Ecelsin diyorsun ki ah yanında ben de senin gibi 40 sene geçseydim. Ya tamam ama Bazen uzaktan görüp bağlanmanın daha faydaları vardı. Çünkü ne buyuruyor? Peşemeni der, deryemedi, deryemeni peşemeni.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 Çünkü yanında olmanın da gözetilmesi gereken aşırı edepleri var. Kalbinden bir düşersen gitti. Nazarından bir şey Sana bağırmayabilir, çağırmayabilir. Ama yaptığın bir hareket çok edebe muhalif olabilir, muhayir olabilir. Anlatabildim mi? Mane, tabii kalben bağlanırsın inşallah. Feyizler gelir. Batının hürmeti Şeyh Efendi'den duyduklarını kabul edecek.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 Maşallah derdi. Yok efendim falan paşa şöyle olsun böyle anlatır anlatır falan. Adam da biraz derin adam tabii. Zaten kartı vardı kartında da hiç yazardı. Kartı hiç. Anlat onu dinlerdi çok hürmet derdi çok ilgilenirdi falan falan. Sanki efendi hazretleri saf. Sensin saf. İnsan efendi Allah rahmet et. O da mübarek böyle yalan dolan anladım. çok sinirim bozulur.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 Nasıl bir evliya ya? Böyle. Sen şimdi dersin ki Allah Allah. 40 senedir ben burada ilmek filmem ben. ya. Benim babam geliyor, onun suratına bakmıyor. İşte bu adam o kafazın biri. Anma da iltifat etti. Hadi bakalım. kalpten bir sıkıntı çıktı. Reddetmeyeceksin. Yaptıkları işe itiraz etmeyeceksin... hikmetini bilemezsin. Sen Ledün ilmine vakıf değilsin. Perde arkasından haberin yok. Sana ilham gelmiyor. Muhaddes mülhem değilsin ama evliya Allah'ta var bu. Buhari hadisi ne yekun fi ummeti Eskü ümmetlerde ilham gelen zatlar vardı. Benim de varsa e ki mutlaka olur eski ümmetlerden eflat olduğumuza göre ömer onlardandır dedi. Ömer onlardandır. Hazreti Ömer peygamber miydi? Değildi. Neye girer? Velilere girer. Ya yani sahabe de genel tasnifte sahabe kime hangi sınıfa girer? Evliya sınıfına giriyor. Enbiya peygamberler. Evliya veliyle. Peki veliydi. Hazreti Ömer tabii. Diğer velilerden üstün ayrı da var. Sahabenin ikinci adamı. Ama velilerde de ilham geldiğini hadis-i şerif sahih Bukhari'de söylüyor mu söylemiyorum. Ümmetimde varsa Ömer onlardandır. E, Hazreti Ömer veliler sınıfındandır. O zaman velilerde ilham var. Muhaddes. Yani Allah'tan ona bildiriliyor. E bu durumda sen ona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 Ondan sonra da böyle böyle arkadaşlara dediğin şeyler var. E, e dedi senin dedi bazı amellerinde dedi bazı yanlışlıklar var. E tamam olabilir. Ben peygamber değilim. Söyle bakalım dedi. Sen diyorsun ki cem yapma. Hanebi mezhebinde cem yapma yok, yolculukta cem yapıyoruz. E dedim ben hastayım. Şekere bakıyorum sıralı kan çıkarıyorum. Ondan sonra üç mezhebe göre bu caiz.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 Benim ne şerefsizliğimi gördüm Varsa bir namussuzluk. Şöyle. E yok. Bunları söylüyor. Şöyle yapıyorsun beni. E ben dedim ki o zaman sen dedim sohbette benimle beraber yol açılıyor, benden geçiyorsun, benden gidiyorsun. Bütün millet seni benim en yakınım zannediyor. Bu sefer sana soru soruyorlar. Telefon alıyorsun, telefon veriyorsun. Bütün dünyayı beraber geziyoruz. Ya burada sıkıntı oluyor, insanları bozuyorsun bana karşı. Adam sohbet dinliyor, namaza başlıyor.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 Sana sıkıntı verebilir. Verebilir mi? E tabi. İttem kummeti aliselevliya velilerin sohbetlerinde, yanlarında, meclislerinde oturmakta kendinizi, kalbinizi sakındırın. feynem cevâsîsül gulûb, onlar kat Yani Risale-i Kudüsü'ye de zikrediliyor. يَدْخُلُونَ فِي قُلُوبِكُمْ وَيَطَّلِعُونَ عَلَى Bir âlim, zahiri bir âlimse senin kalbine girip senin sırrına vakıf olamaz.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 Şimdi kız bu eş Zahiri edep geçti de secadeye düşüp lan. Bu öbür kısmı ya, hürmet batını hürmet geçmedi. Çünkü dersi atlatmayalım bir satın. Ve en yahterize bir de eee şeyh bulan insan. Şimdi mürşidi buldu. Bağlandı tamam. O zaman bu adamın ikinci yapacağı sakınacak. Neden sakınacak? An mücâleseti sahibi sui kötü amelleri olan ...arkadaşlarla oturup kalkmaktan sakınacak. Şimdi tarikata girdin ama... ...eski arkadaşlarından yine legal yuga... ...tasavvuf bilmeyen, mürşid bilmeyen, şeyha ithisabı olmayan... ...ancak onlara vaz etmek, cebri etmek müşahede var. Ama böyle e, içli dışlı olup... E, ...eğlence meclislerinde bulunacak derecede... E, ...ne yapmayacak? Onlarla düşüp kalkmayacak yeksura velamet eşyaṭin el cinni vel insi min çünkü insan şeytanları vardır cin şeytanları var insan şeytanları cin şeytanlarından ekvadır daha kuvvetli şeyatîn lis eşebbü'm şeyatîn cin şeytanı vesvese verir gider insan şeytanı adamın elini bağlayıp iple bile çeker onun için kötü arkadaş insan şeytanına dahildir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 Helallık almış, adam da helal olsun demiş, cümle haklarınızı helal ediniz demiş, cümlesi helal olsun demiş, cemi haklarınızı demiş, cemisi helal olsun demiş. Üçüncüde bir daha, dördüncüde bir adam ya hacca gidiyorsun, bir kahve içmedin arkadaş, kahveyi soğuttu. Buyur bir ikramımızı al, döndüğünde de bir sana zemzeme geliriz, Allah kabul etsin, tamam kardeşim ne yaptık ki neyi helal edeceğiz? Adam da şüphelenmiş, üç, beş, yedi. Demiş arkadaş ya bu ne kadar bir şeydi de helal olmayacak.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 Millete yaptığın günah niye şahit ediyorsun? Vesaire vesaire. Sohbet niye dinlemiyorsun tabii ki? Sohbet dinleseydin başına böyle bir şey gelmezdi. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem günahını anlatacak adama ne buyururdu? Üstür ala nefsi. Kendine yaptığın işi sert reyle. Kapat gizle bana ne anlatıyorsun? <gülüyor> Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem istemiyordu dinlemek. Ne anlatıyorsun adama? Allah'la aranda tövbe et. Kul hakkı varsa iade et. Böyle yaptığın bir durum, iade edilecek bir hak hukuk yok. Ancak Allah'a, tövbe istiğfar edeceksin. Başka yapacak bir şey yok. Adamına katil ediyorsun. İşte böyle haddini bilmez, kendini bilmez, fuzulü konuşan arkadaşlar çok sıkıntı. Eski günleri açar, eski hesapları karıştırır.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 E bu Allah'la aranda kalacak kardeşim. Onun için kötü arkadaşlardan, işte eskiden şöyle edin böyle edin konuşanlardan, gevezelerden, isterse sabaha kadar teheccüd kılsın. Geveze seni bozar ya. Bunlardan sakınacak. İnsücün şeytanlarını kalbinin sahninden, sahnesinden, ortasından e, eksik bırakmak için, geri koymak için arkadaşlardan uzak duracak. Fe yusaffa en şeytaneti Böylece şeytanlığın pisliğinden, habasetinden, yani şeytanın sevip razı olduğu vesveseleri kalbini kirletmesinden kalbini arındırmış olacak. Yani pisletip temizlemeye da kirletmemeye bakacak. Kirletmemeye bakacak. oldu gibi ki bir şey oldu bir kirledi. Tabii ki de ödev var. Her zaman için sabundur. Adamı temizlemeye efendim Allahımızın bize öğrettiği bir vazifedir. Ne lüzum var?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 Herkese bir şey vaat ediyorlar ya, emekliye 1500 öbürüne 2500, vaat <gülüyor> vaat vaat vaat Bu gençlere ne olacak? Gençlerden bir isteği yok. Sadece maçta bir rahat sövemiyoruz arkadaş diyormuşlar demek ki. He. Yani memleket, millet bu duruma gelmiş. Sen şimdi bu gençlikle, bu nesille, bu milletle nereye gideceğin ya? Ne ahavli ulan Kalite sıfırın altına doğru ibre gidiyor. Seviye sıfırın altı. Hiç maneviyat kalmamış. E şimdi dünya elinden uzak ol. Yani işleri güçleri dünya. Oturuyorsun yanına seni dünyaya teşvik ediyor. Ahiretten kafir ediyor. Bunun tarifi budur. Benle de oturuyorsan oturduğun zaman ahireti unutuyorsan Allah'ı unutuyorsan benle oturduğun zaman hep dünyalık işler İle hem de fuzuli yani. Dünyalık faydalı değil. Mesela dersi çörek çok faydalıdır. Ölümden başka yer yemekten sonra bir kaşık al falan. Bu dünyalığa girmez. Çünkü bedenine sıhhattir. E bedenine sıhhat ibadete kuvvettir. Sağlıklı olsa. Onu demiyoruz yani. Semaç gibi, dizi gibi. Mesela fuzuli. O şöyle yapmış, bu böyle yapmış, o şunu yemiş, bu bunu demiş. O onunla evlenmiş, bununla boşanmış. Sana ne ya? Bunlardan uzak ol. Ben yine sohbetle sen mi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 Kardeş sallallahu aleyhi ruhu buyururlardı ki nerede şimdi bu sözler yani var ya şey kaldı artık fanteziye girdi yani. Söze bak yani. Evladım der. Fasık bir adam yoldan rastlarsın bir selam verirsin, selam selam verir selam alınsın. Oradan sana bir pislik atlar ki yani 60 sene belki zikrederek onu temizleyemezsin. Bir şey yapmadın adamla ya. Bir nasılsın iyisin, bir merhabadan git Fasıktı.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 Ya bu sefer sen tasavvufeliysen önüne bakıp gideceksin, başka ne yapacaksın arkadaş? Bir fasıkla bir merhaba edersin de bir pislik atlar sana, 60 sene temizleyemezsin. Ne büyük söz değil mi şimdi? Tarikat hassas bir şeydir, tasavvuf hassas bir şeydir. Yani Beyazıt Ebu Yezid el Bastami hazretleri zikir meclisinde feyiz kesildi. Ya dediler, yani her zaman nurdan kapılar açılıyor millet. Allah. Allah.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 o bastonu asahane şeyler asaların konduğu yere kapıda girerken gel oraya koymuş dedi şunu çıkartın ya bizden olmayan yani tasavvuf manevi hali olmayan adamın niye bastonla alıyorsun geliyorsun bastonu çıkarttılar her yere feyiz gel cüneyt de oldu kardeş Allah ya niye bir inkıta var yani kesiklik var onlar halde anlıyorlar bir kesiklik var bir kopukluk oldu yani feyiz gelmiyor nedir ne değildir adamın birisi Birinin yelerini giymiş. Yani hırkasını giymiş. O da namazlı abdestli adam. Tasavvufa mensup değil. Yani bu yolun adamı değil. Ehli değil. Onu yabancı diyorlar. Onun da ne diyorlar tasavvufta biliyor musun? Ecnevi diyorlar. Ecnevi. O manel ecnevi olduğu için yeleği git çıkartmış gelmiş. Feyiz avdet etmiş. Anlatabiliyor muyum? O zaman şimdi biz kimin yeleği kimin bastonu demeyeyim de.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 Onlar kalbi bile gözetim altına almış, Mevla'dan gayri bir şey kalbet düşürmemeye çalışan bir mücadeledeki tasavvuf el, Sufi. Nasıl oluyor sofu? Herkes birbirine sofu demeye başladı. Sofu gel bakalım. Sen nerenin sofu susun? Sofu nasıl olacak arkadaş? Sufi. Tasavvuf. Nedir tasavvuf? Yani bunu sen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 Allah'tan rıza haline devam hiç itirazsız sabır ne geldi? vav Sat, vav vav neyi kastediyor? vav efendim vefa var şurada boza içmeye gidiyoruz ara sıra. o değil ahdi vefa ahd ne? E şeyhe fiyat ettin İnne lezey bi ayruneke inne wifi var Allah seninle fiatleşenler Habibim Allah'la sözleşmiş olurlar. E, şeyh kimin varisi? O onun oğlunun silsileyle Rasulullah sallallahu aleyhi ve varisi. Beni göreni müjde, göreni görene, göreni görene. O zaman ne oldu? Geldi şeyh efendiye. Ya, "Bu zata sen söz verdin mi? Bu tarikat dersini yapacağım. Günde 5.000 en az şu kadar Allah edeceğim, şunu yapacağım. Günahlardan vazgeçeceğim. Kulaklar varsa iyadet edeceğim. Kazanamazlarımı, oruçlarımı bitireceğim. Söz verdin mi?" Verdin. Zaten bunu Allah'a söz verdim Bu bu söz şeyhin kendine değil ki. Yoksa şeyhe seni, sana her ay bin lira para vereceğim diye şeyh söz almaz ki senden. O zaman ne oldu? Val? Vefa. Ne kaldı? Fe. Fe neymiş? Fe, onu biraz bilemezsiniz işte. Teyi satıvalı tahmin edebilirdiniz de. Fe, ferah. Ferah, ne demek?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 zikir yapıyorum. Soğan kaçırır. Falan. Soğan yokken. Soğan gelince kabuğuna gittik. Nasıl oldu soğuk? Derviş. kaçar an? He? Derviş. Beş an. Nasıl olacak? Derviş. Önüne gelen birbirine derviş geldi Bizim dervişler diyorlar. Şimdi öyle de başlattılar Şimdi tekkeler, tekkeler. Dervişler. Nasıl olur? D'si dünyayı.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 her şey böyle ucuz memlekette. Önne gelen molla, gel o biri Sofi. Olay bir şeyler değil. Sofi e, yani bütün hallerden safi bir de Sofi'den sonra ne var? Safi var. Şimdi Sofilik de kolay. Sufi İbnül Vakt Ahmed filmi de "Kullu safin farigun an kulli haldi imam rabbani." Yani ne demek? Sofi vaktin çocuğu olur. Bir hal gelir ağlar, bir hal gelir güler.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 Yani ayılamıyor ki, manevi bir haldir o, onu yaşayan bilir, sakın siz numaralara başlamayın. ayak yapmayın bu işlerle. Hal gelmeden hal var gibi, bir münafık olursun sonra, zındık olursun. Ama böyle haller olmadı değil bazı zatlara. Nesitü'l yevme min aşkî salâtî velâdirî gadâî min aşkî zünnün mısrî, emektubatta da var. Ya diyor, aşkımdan namazı unutmuşum, sabah mı akşam mı bilmiyorum ki diyor. E şimdi zündün Müslim makamında mısın? E şimdi hadi bakalım adam namazı kaçırdı, bu nasıl evriye alacak? Ya adam baygın olsa namaz ona farz olur. Değil, bu adam da kendinde değil. Kendinde değil. Sen nasıl? Ben de kendimde değilim. İki vakti kaçırdım. Arada yemek yedi mi? Yedi. Ulan nasıl kendinde değilsin de yiyorsun? O zat ne yemiş, ne içmiş, ne görmüş, ne gelene ilgilenmiş. Hakikaten aşkta, rukuda kalmış.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 Alem-i Ceberut var, alem-i Lahut var. Sen hangisindesin? allah diyor yani biz bizim mahalledeyiz yani. Bizim evden çıkıyoruz da buraya geldik, şimdi eve gideceğiz. Sen de uzattın, kızarttınsan iyi olur diyorsun bana. E dolayısıyla sen de <gülüyor> hangi alemde da haberin yok. Sen öbür alemdesin yani. Onun için işi ehline havale etmek lazım. Ehlinin de e, bazı hallerini sen kendi aklına, mantığına göre de yorumlamamak lazım tabii ki. Ama demin dediğim gibi, zaten o aşktan manevi hal gelmişse zaten kendinden haberi yok, bu baygın dedi ayıldığı zaman ne yapacak? Sorardılar, bazı veliler vardı devamlı hal üzereydi. sadece farz namazlarda kalkabilirdiler. Farzı kaçırmazlar, geri kalanda devamlı böyle baygın. E bu tecelliyat meselesidir. Herkesin tecellisi farklı olabilir. Mevlan ile meşgul olur. Sen onu belki baktın ki nafile kılmadın. E nafile kılmadı ama,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 vaktine göre hareket eder. Yani feyizin geldiği olur, kesildiği olur, halden hale girebilir. Ama safi olursa, safi işte artık arınmış. Arınmış olursa, faribun hal. O halden farib olur. Çünkü hal, insanda gelir, geçer. Feyiz hali, feyizsizlik hali, ağlama hali, gülme hali, tembellik hali, şevk hali, hal değişir. Makam değişmez. Yani onun için, hallerden Sıkıp da makamlara gelebilirsek sabitleşeceğiz inşallah. Hala halden hale giriyoruz değil mi? Nasıl sizin durumunuz? Halden hale gülüyoruz. Efendim Hazretleri halden hale giriyor mu? Makamı sabittir. Ama tabii ki bizde bu haller olur. Biz daha çok ufaktayız. Çok ucuz işlerdeyiz. Alt hallerdeyiz. Allah'ım ya muhavvilel havli vel ahval havvil halena hal. Ey seneleri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 Darb olur-u. Yani her halükârda fakirliĞi e, zenginliğe tercih edecek. Yani tasavvuf ehli, zenginlik Allah' verirse zor, zorla da reddedemezdir ama e, fakirliĞi le zenginlik arasında e, muhayyer kalsa ney seçmesi FakirliĞi zenginliğe tercih etmeli e, ve fakirliĞi tercih ettikten sonra da sabredip de rıza göstermeli.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 Velkânat Kenzlâfna, Kânat Bitme'n Bezâdîne. Ee gayretin velâkân şükre mi kes bir yer ne olsun efendim nafakân elinin kazancından olsun. Elinin kazancından. Abdül Fettah Velî Hazretleri ise gelmiş. Abdül Kadir Geylân Hazretleri'nin 4. Torlu, ya. Neler var o Kastamonu'da Ne veliler? Çok büyük yani Abdülkadir Gelyani'ye de yakın yani üçüncü, dördüncü torun. O mübarek zaten işte biraz... Orada istememişler önce bir... Şehir bin kişi falan gelmişler Bağdat'tan. E demişler şuralarda yerleşin, orada da da yerleş, oralarda da yılanlı Sonra neyse, yılanlar hep ona itaat etmişler, orayı terk etmiş, yılanlar gitmişler. Geçen bir arkadaş ya diyor, cuma günü burada namaz kılıyorum. Cuma namazını kabrin yanında böyle tam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 İkram edenler olmuş, bazı yemek getirenler olmuş, bir şeyler olmuş falan. Abdülkadir Geylani Hazretleri şeye girmiş, ki, rüyasına girmiş, evladım demiş, bu milletten gelenden gidenler olacak iş değilse, çalışman lazım. Ne yapalım dedeciğim demiş rüyada rüyada. Demiş ki bu topraklar kendine müsaittir. Kendir mi o? Kendir mi Ekrol Akastan Hanım? Yok sarımsak taş, taş köpür. Kendir sarsın. var.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 Karından bir çift ayak yemeden, hutley çıkmazdılar bazı veliyle. Abdullah Efendi Hazretleri öyleydi, beşiktaş Yahya Efendi Şeyh'i son şehirler. Hanımından sonra zorla müritleri boşalttılar. Kafa göz görmeden bu parexat çıkıyor sohbete. Çok bir veliymiş. Zorla boşalttırdılar ya, müritleri dayanamadı artık ya. Kadına da elde ediremiyorlar. Dedi ki beni boşalttırdınız ama bütün manevi halim gitti. Ne feyzim vardı dedi ya.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 Rezillik ondan ayrılmaz diyor. Ama insanlara karşı e, ihtiyaç arz etmeyin. İnsanların Rabbine karşı ihtiyaç izhar eden adama krallar bile muhtaç olur diyor. Hakikaten öyle veliler var, kralları kapılarına bekletiyor. Şeyh Vefa Hazretleri, Hazreti Fatih'i almadı içeri. Hayattayken de yüzünü bile göstermedi daha. Yani o tabi tasavvufi başka bir yüzden yaptı onu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 Yine bize şunu mu, bunu mu diye tercih hakkı vermeyip çoğumuzu fakir etmeleri... E ben çok da fakir sayılmam da. Ama tehliflerimi yiyorum, başka bir şeyim yok. Babam, müzik, mahfus, fabrikalar, iflaset, zenginlik dönemlerimiz vardı. Onlar geçti. E şimdi işte tehliflerimden, helaldir. Tehliflerimden şey yapıyorum. sohbetten ücret almıyorum. Onlarla da geçiniyorum elhamdülillah. Geçiniyorum ama fakirde sayılmam ama çok zengin de biri, sayılmam.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 Bizi irşad edecek. Allah'ım ruhunu şad eylesin, kabrini nur eylesin, derecelerini ali eylesin amin. Amin subhan rabbil al Amin. rabbil <Sessizim> <Amin. Sessizim> <Sessizim> <Sessizim> <Sessizim> Allahumma ya Rasulullah, Allahumma ya Rasul Allah, Allahumma ya Rasul Allah, Allahumma ya Rasul Allah, Allah, o, hadise să gloriu cemaat jumătatea ochiului. Allahumma innā naseluk min khairi masalek minuhu nabiuka Muhammad, sallallahu taala alaihi wasallam. Vinaudă cu când nabiuka Muhammad, sallallahu taala alaihi wasallam. Și ăsta l'isteaț, ialaik bala a părul, și n-a اللهم إنا نسألك al الخير كل يا عاجله يا اجله ما علمنا منه وما لم نعلم نعوذ بك من لم ربنا أتنا من ذلك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتبع لنا نورنا وغفر لنا أنك على كل شيء قدير اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة أقنا عذاب النار اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا ذرياتنا قرة أعين وجعلنا المتقين إماما اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة آمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والله انسم خير ومراد الله وحصولي عشان بقولوا السلام عليكم يا رسول الله صلاه والسلام عليك يا حميد الله صلاه وسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين سبحان ربك رب عما والحمد لله رب العالمين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 Aleyh Aleyh Aleyh să buyurun. Allahumne, salli ve sellem, ve mârik, alâ seyyidina, muhammedin nebiyil îmmi, el habibil kadri, el azimil ve ala alihi vă Sahbi amin. Bila și-ra fi sallallahu taala alâhu aleyh Să-L-M,